Ağzı maskeli, eli bıçaklı bir adam, camın arkasındasın ve dört kişi birden hanımını bir masaya yatırıyor. Bir kişi de o esnada hanımının ağzına şöyle tutuyor ve hanımının artık çırpınması da gidiyor. Ve ben ağzı maskeli adam geliyorum, bıçağı çıkarıyorum, karının karnından bıçağı vuruyorum. Ne hissedersin camın arka tarafından? Öldürürsün kendini değil mi? Beni böyle yaşatma niye yalvarırsın doğru mu? Birden ışıklar açıldı, hanımının elini ayağını tutan dört kişi hemşireymiş. Ağzını tutan anestezi uzmanıymış ben de cerrah doktorum Karında kanser tümörü varmış o kanseri alıp karını tutaracak Senaryo nasıl oldu? Birincide karımı kesmeyin diye yalvardım doğru mu? İkincide ışık açıldı karın kansermiş bu yüzden kesiyormuşum Doktor bey lütfen karımı kes sana 10 bin dolar vereceğim der misin demez misin? Versin deme! Demek ki olay nerede burada bıçağı yemekle de değil Bıçak kimin elinde? Kainatta başınıza geçen her şey yalnız ve yalnız natif olan Allah'ın elindeyse Ve sebepler bir perdeyse Ne biliyorsunuz aşağıda? e ver o que